Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar Libero'dayız. Volkan da ben. Uzun zaman oldu. Herkese merhaba. Evet canlı canlı burada bulunma, bulunmayalı. E, nihayet artık sonbaharıda Karşıladığımız e, bugünlerde galiba Canlı canlı daha fazla bir araya geleceğimizi En azından umut ediyoruz Hazır futbol ortamı da böyle Canlı mı diyeyim şimdi Boşver yani <gülüyor> Canlı geç. canlı cevap canlı Memlekette futbolum vardı Zaten biz memleket futbolu konuşmuyoruz önemli değil Öncelikle ben parantez açayım Muhabete girmeden önce e, Berlin'den bir e, arkadaşımız vardı Hala da burada da ayrılacak yakında Bu e, kaç hafta önce İmran Hayat adamlardan Yok İmran'dan bu. değil, Tayland e, yıldızından. E, bu iki, üç, birkaç hafta önce e, Refugees Welcome Hı -hı. E, Almanya'daki stadyum e, taraftarların neredeyse birçok tribünde yaptığı, açtığı pankart ve e, mültecilere hoş geldiniz e, başlıklı sempati ve Kuca dayanışma açışı. ve dayanışma mesajını e, dan, Muhabbet etmiştik peşi sırada şeyden bahsetmiştik ee, sonra on, yankıları oldu. Build e, futbol federasyonu birlikte Bundesliga takımlarına maç yapılması ve oradan gelen gelirinde. İyo sa yani. San Pablo e, diyor sonra da Hı -hı. E, futbol şey diğer takımlara. Yani bir e, kampanya başlatalım hani bunun farkındalığını biraz daha arttıralım herkes formasına e, bildin de logosunun yerinde yer aldığı. Ve bildiğin sponsorunun da yer aldığı bir logoyla e, via help'ın yani yardım ediyoruz e, yazısı taşıyalım demişlerdi. Ama tepki olarak da biz zaten yardım ediyoruz buna Sank ihtiyacımız yok demişler. Sankt Palo'dan gelmişti en diğer tak takımları da işte Bochum, Freiburg, Duisburg gibi özellikle en hızlı cevaplardan bir yine Bochum'dan gelmişti. Benim saydığım 10 takım Bundesliga 2. liginde yer alan 10 takım e, reddetmişti bunu. Birinci ligden de saydığın gibi reddeden birçok takım oldu. Union Berlin taraftarları ki Adorno'nun kelamlarını bile e, pankart açan e, kale arkası türbünü e, bu sefer de You're Not Welcome Built e, gibi e, tabi İngilizce değil ama Almanca e, pankart açmış. Ve asıl e, hadiseyi devam ediyoruz görüldüğü üzere futbol türbünlerindeki bu vicdan e, ve insanlık ve dayanış marketlerini yani muhabbete dair taşımaya devam ediyoruz. Işte E, bildi e, kucak aç bildi merhaba demeyenler ya da bildi hoş geldin demeyenler de olduğu gibi e, mültecilere hoş geldin demeyenler de var. İki haftadır e, Polonya'da, Łódź' Pol yanılmıyorsam e, onlar iki haftadır maçlara gitmiyorlar ve hani çünkü işte UEFA'nın bu e, bilet başına bir euroyu bir havuzda toplayıp ...mültecileri aktarma projesine karşı çıkıyorlar. İstemiyoruz kardeşim diyorlar. Biz ülkemizde başkasını buna da karşıyız diyorlar. Evet yani İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük mağdurlarından biri olan ülkenin... ...bir takımının yaptığı bu taraftarlığı. Tabii bunları da unutmayacağız. Bunları da yazıyoruz bir kenara. Ona gelecek <gülüyor> buraya. İsrail'de de var benzer bu arada. Var. İsrail takımları da. Ama... E, Refücü, natliyakam şeklinde... Öte Bankartlar yandan açıyor. İsrail'de de e, tam tersi antifaşist e, geleneği olan e, takımlar da tam tersi hareketler ediyor Kıbrıs'ta da. Evet yani e, önceki hadiselerde de e, yüreği soldan atanların bu hadisede de nasıl performans verdiği zaten türbinlerde de e, gözüküyor. Tabii biz bugün birazcık daha farklı bir e, can sıkıcı e, mevzu konuşacağız. Futboldaki büyük yalanları, sahtekarlıkları. Futbol sahasındaki daha doğrusu. Yani Onu, futbol o, yöneticilerinin yaptığı büyük yalanlar, sahtekarlar yani varken. Hem o varken hem büyük e, bahis skandalları buna girmeyeceğiz. Daha çok biz top oyunu e, sırasında gerçekleşen, üç, evet. ka, üç kağıda bakacağız. Oyun bozanları konuşacağız. O oyun, yoksa Biraz. o büyük e, yani organizasyonların, en, endüstriyel futbolun e, aktörlerinin futbola bulaştırdıkları da az büyük. Buz bir saat tek değil ee, ama onu zaten yapmıştık bahis. Bu sefer tamamen oyuna konsantre olup oyun içerisinden seçeceğiz. Ama önce yine bu muhabbete güzel bir parantez açacak Kitaba Doğru. Bu bu programda radyoların yeni açanlığı için değil, libegoların yeni açanlığı için söyleyelim. Bu e, programın mottosu olan 2000'de ilk e, başladığı zaman, 2002-2004 arası yayın yaptığı zamanda mottosu olan Ve, e, yakın, hala da mottosu olan yakın zamanda yitirdiğimiz Uğur Gale yazar ya Galeano'nun kitabından esen, esinlenen Gölgede ve Güneşte Futbol'dan e, bir pasaj okuyacağız. E, evet onu dinleyelim Son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can Yayınları Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Öner Her şey mübah. 1988 yılında Meksikalı gazeteci Miguel Angel Ramirez genç takımlarla ilgili bir yolsuzluğu gözler önüne serdi. Meksika'nın genç milli takım kadrosunda bulunan bazı oyuncular yaş sınırını 2 ya da 3 yıl aşmışlardı. Sanki mucizevi gençlik iksiri içmişlerdi. Nüfus kayıtlarında tahrifat yapan yöneticiler pasaport alırken gerçek dışı beyanda bulunmuşlardı. Bu olağanüstü terapiyle gençleştirilen futbolculardan biri ikiz kardeşlerin kardeşinden 2 yaş küçük gözüküyordu. O zaman Guadalajara Kulübü As Başkanı şöyle bir beyanat verdi. ''Bunun iyi bir şey olduğunu savunmuyorum.'' Ama bu hep yapıla gelmiştir. Genç takım üzerinde söz sahibi olan Rafael de Castillo, gazetecilere şu soruyu yönelterek karşılık veriyordu. Öbür ülkeler yaptığı zaman normal sayılan bir şeyi Meksika yapınca neden normal olmasın? 1966 Dünya Kupası'nın hemen akabinde Arjantin Futbol Federasyonu basın sözcüsü Valentin Suarez şöyle bir demeç vermişti. Stanley Rus dürüst bir adam değildir. Dünya Kupası'nı İngiltere'nin şampiyon olması için düzenledi. Eğer Dünya Kupası Arjantin'de yapılsaydı ben de aynını yapardım. Rekabete dayanan serbest piyasada geçerli olan kurallar günümüzde başarıya ulaşmak için haklı ya da haksız her yolun denenmesine izin vermektedir. Profesyonel futbolda vicdanla ahlaki değerlere yer yoktur. Çünkü profesyonel futbol her ne pahasına olursa olsun başarıya ulaşmayı hedef alan ve vicdanla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir sistem üzerine oturtulmuştur. Zaten vicdan denen kavrama tarih boyunca fazla önem verilmezdi. İtalya Rön Rönesansı'nda vicdan en düşük, en önemsiz ağırlık biriminin adıydı. 20. yüzyıla geldiğimizde ise durum nasıldır? Köln takımının oyuncusu Paul Steiner bir zamanlar şöyle demişti. ''Ben para ve yıldız için oynuyorum. Rakibim ise paramı ve yıldızımı elimden almak için oynuyor. Bu yüzden rakibimle karşılaştığımda kazanmak için her yolu denemekte bir an bile tereddüt etmem.'' Hollandalı futbolcu Ronald Koeman, vatandaşı Gilhaus'un Fransız Tigana'ya tekme atarak onu hastanelik edişini şu sözlerle mazur göstermeye çalışıyordu. Bu son derece klas bir hareketti. Tigana en tehlikeli olanıydı, ne şekilde olursa olsun onu durdurmak gerekiyordu. Amaç Vals tayı meşru kılıyordu. Gizlilik içinde yapıldığı sürece her türlü çirkin hareket mübahtı. Marsilya'nın olimpik takımının defansif oyuncusu Basile Boli Rakip oyuncularının ayak bileklerine tekme atmakla suçlanıyordu. 1993'te dirsek vurmaya meraklı futbolculardan Racil Milla'yı bir kafa darbesiyle yere seren Boli bu işin püf noktasını şöyle açıklıyordu. İlk derste yapılması gereken şu. Sana vurmamaları için önce sen onlara vuracaksın. Ama bunu çaktırmadan yapmak gerekir. Topa yakın olmayan bir yerde vurmak gerekiyor. Çünkü tıpkı televizyon kameraları gibi hakemin gözleri de daima topun üzerindedir. 1970 Dünya Kupası'nda Pele, İtalyan Bertini'nin kendisine uyguladığı sıkım arkadaşından yaka sikmiş olmasına rağmen onu övmeden de edemiyordu. Bertini, faulü fark ettirmeden yapabilen bir sanatçıydı. Yumruğunu böğürüme, mideme çaktırmada indiriyor, ayak bileğimi ustalıkla tekmeliyordu. Tam bir sanatçıydı o. Arjantinli gazeteciler, Carlos Bilardo'nun yaptığı bu çeşit çirkin hareketleri takdir ediyorlardı. Çünkü onlara göre büyük bir ustalıkla yapılan sonuç alıcı hareketlerdi bunlar. Söyledenlere bakılırsa bir zamanlar Carlos Bilardo maç esnasında elinde sakladığı bir iğneyi sinsice rakip oyunculara batırdıktan sonra ben bir şey yapmadım dermiş. Daha sonraları Arjantin karmasının teknik, direktör, teknik direktörü olan bu zat 1990 kupasının en kritik maçında susuzluktan dili damağına yapışan Brezilyalı futbolcu Branco'ya İçi yarı yarıya kusmukla dolu bir su arası göndermek gibi bir marifette bulundu. Uruguaylı gazeteciler sinsice işlenen bu çeşit suçlara sağlam bacak oyunu adı, adını takmışlardı. Uluslararası karşılaşmalarda rakip oyuncuları gözdağı vermede en tesirli silah olduğu tecrübeyle sahipti. Ama bu tekmenin oyunu ilk dakikalarında indirilmesi gerekiyordu. Aksi takdirde oyundan ihraç edilmek söz konusu olabilirdi. Uruguay futbolunu çökerden başlıca nedenlerden biri de bu tür şiddet hareketleriydi. Eskiden tekme değil yumruk atmak erkekliğin şanından sayılırdı. 1950 Dünya Kupası'nda ünlü Maracana finalinde Brezilya'nın yaptığı faul sayısı Uruguay'ın iki 2 misliydi. 1990 Dünya Kupası'nda da teknik direktör Oscar Tavares, Uruguay karmasının yeniden temiz futbolu dönmesini sağladığında bir takım yerel muhabirler bunun iyi sonuç vermeyeceğini ileri sürmüşlerdi. Bunun ne yazık ki asilce kaybetmektense şerefsizce kazanmanın çok daha iyi olduğunu düşünen taraftarların ve yöneticilerin sayısı oldukça fazladır. Uruguaylı forvet oyuncusu Pepe Sasya bir keresinde şöyle diyordu. Kalecilerin gözlerine toprak mı serpmeli? Yöneticiler işin farkına varırlarsa bundan pek hoşlanmazlar. Arjantin seyircisi 1986 Dünya Kupası'nda Maradona'nın eliyle attığı gole hayran olmuştu. Çünkü hakem onu görmemişti. 1990 Dünya Kupası'nda Dünya Kupası elemelerinde Şili karmasının kalecisi Robert Rojas kendi alnını keserek yaralanmış gibi yapmış ama foyası ortaya çıkmıştı. Onu her zaman göklere çıkaran, kendisine Akbaba lakabını takmış olan Şili, Şili seyircisi onu yerin dibine batırmakta gecikmedi. Çünkü yaptığı işi yüzüne, gözüne bulaştırmıştı. Her alanda olduğu gibi profesyonel futbolda da kılıf iyi hazırlandığı sürece suç işlemekte sakınca görülmemektedir. Bilindiği gibi kültür kelimesi ekip biçmek, ürün elde etmek anlamına da gelmektedir. Şöyle bir soru aklımıza geliyor. Güce ve iktidara sahip olmak için ne ektik ne biçtik. Askeri cuntaların suçlarını ve politikacıların yolsuzluklarını cezasız bırakan ve onları kahraman mertebesine yükselten bir gücün sağladığı gayrimeşru bir ürünün Bize ne gibi faydası olabilir? Bir zamanlar Cezayir'de kalecilik yapmış olan ünlü yazar Albert Camus futbol konusunda düşüncelerini söylerken elbette profesyonel futbolu kastetmiyordu. Bütün iyi yönlerimi futbola boşluyum. Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can Yayınları Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal Uzun bir gölge oldu. Futbolun gölgede yanı olduğu için ama Metin'de uzun bir gölge ama oldu. Ama işte neyse. güneşin ortaya çıkardığı güneşle kapandı var en var. azından. <gülüyor> Albert, Alberto diyor. O da <gülüyor> devam edip Albert Camus'u ile kapandı. E, ahlaka dair ne öğrendiysem futbolunu öğrendim. Hatta devam ediyordu abi. çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmiyordu. Evet kaleci diye. olduğu için kendisi. Peki zaman şöyle başlayalım. Üç katlı değil, şık bir hareketle başlayalım. Çünkü metinde de çok defa geçti. Şerefsizce gelse de galibiyet gelmesi şu anda o anket sorusuna hayır istemeyiz dese de ekranı başında yüzde seksenlere doksanlara varıyordur. Önemli olan galibiyet ahlaksız olması önemli değil diye. Yani bu düşünceci en meşhur kalan şeylerden biri hikayenin başında Meksikalı... Spor adamının söylediği gibi başka takımlar yapınca tamam da biz yapınca mı suç? Şu anda herkes kendisini böyle savunuyor. Yani Güney Yarımkürenin bir jargonu yani her yerden duymaya alışkın olduğumuz evet. ama bir maçtan sonra Konya'nın hocasıydı o dönemler galiba Aykut hocamın dediği pozisyonu görmedim ama öyle ile gelmiş bir gole ihtiyacımız yok... ...öyle geleceğini hiçbir bir gol görmesin diye... ...maçın hemen son yaptığı açıklama... ...ve bizi böyle e, demeçler... ...böyle hareketler mutlu ediyordu... ...kendisi sonradan pişman oldu ama... ...Türkiye tarihinin de gelmiş geçmiş en... ...centilmenci hareketlerinden biri... ...çünkü kritik maçta malum... ...96 Avrupa e, Kupası'nda... E, Alpay Özlandan. Alpay Özlandan da 96 Avrupa Alpa Şampiyonası'nda Alpay Özlandan'ın Vlaviçi düşürmemesi. Sonra bunun için fake play'e e, ki o pozisyon gol oldu. Eee fake play e, e, aday gösterilmesi. E, alması. Ama sonradan da tabii Türkiye'den de oluşan baskı nedeniyle onu da hiç yavana atmayalım. İlk önce böyle bir göstermelik aferin fair play falan. Ondan sonra ciddi bir tepki üzerine. Allah bilir takımda da ne konuşuldu onu bilemiyoruz tabii. Alpay pişman olduğunu sonradan söyledi. E, tarihe geçmiş bu hareketi <gülüyor> böyle bitirdi. E, yine de biz o ilk yaptığı andaki o güzelliği e, not ederek e, devam edelim. Çünkü e, bir de 2002'de Dünya Kupası'nda bu sefer e, Türkiye'nin maruz kaldığı <gülüyor> bir sahtekarlık e, mevzubayı sormuştuk ki e, Google arama yaptığımız zaman karşımıza gelmiş geçmiş en büyük sahtekarlıklardan biri ikincisi e, falan çıkıyor genelde. Rivaldo'nun malum Hakan Yunus'un kornerde top e, beklerken. Rivaldo'nun Rivaldo'ya attığı top yuvarladı diyemeyeceğim. Çünkü şut çekiyor aslında ama dizinin altına geliyor ve yüzünü tutarak yerde akrobatik hareketler yapıyor. Bunun için bir 7500 euro mu dolar mı ne bir ceza almış. De yani o maçta olan oldu. Büyük e, rezaletti. Yani bir rezillikti. maç başı kazandığı paranın onda e, tabii, biri tabii, vesaire tabii. yani. Ama büyük rezaletti ve tarihe geçmesi açısından değil oldu. Çünkü şey yani canlı izlemiştik onu hatırlarsın. E, tabii tabii. E, evet. Yani her Dünya Kupası'nda veya her aldatmaca e, yapan futbolcular listesi yapıldığında en başa Rivaldo koyunur yani bir akıllara gelir. Bir, evet, de, pozisyon, bir de dünyanın tabii, evet. gözü önünde yapmış olduğu bir harekette milyarlarca insan Brezilya'yı izliyor ama zaten... E, aldatmaca ve futbol konusu bir araya geldiğinde e, FIFA'yı da dahil edersek Joao Havelange'dan başlayarak hmm. FIFA'nın eski başkanından başlayarak Brezilya'nın sahaya yansıyan futbolunda da e, bir hayli aldatmaca var. Aldatan futbolcu çok var. E, geçen seneki Dünya Kupası içinde e, Aslı Pelit'le konuşuyorduk vesaire Veya başka orada Brezilyalılar'la da konuşuyorduk. E, şey demişti hani Antrenamanda ...nasıl atak yapacaklarından... ...ziyade Skolari... ...oyuncuları kendini nasıl yere atacağını... İşte ...Skolari can... bu konuda... ...korkunç bir adam... ...çünkü aynısını Portekiz milli takımında da, da yaptı. yaptı... ...ki Portekiz zaten bu işte teşneydi... ...benim e, uzun zamandır izlediğim... ...yani en çamur takımlardan biri olmuştu ...en üçkağıtçı takımlardan biri ama... Scholarli ile birlikte... Korkunç bir rezalet sergiliyordu. Yerde kalma süresi, yaptıkları var Ellerini bazen nereli tutacaklarını şaşırıyorlardı. Bir pozisyon oluyordu, ayağa giriyordu ama herhalde yani kafa dağılıyordu orada. Hocanın dediği şey şöyle düştüğünüz şunu tutacağım falan ama dizimi tutsam, bileğimi tutsam, yüzümü tutsam. Yani korkunç bir şeydi. Bu ile ilgili çok ciddi bir alakası olduğunu düşünürken kaçırmışım Belki önceden bahsetmiştim ama asıyla yaptığınız muhabbeti. Ya resmen bunun antrenmanını yapıyorlarmış demek. Evet evet yani futbol arte. Fut, futbol arte deniyor tabii onlarda. Futbol sanatı. Futbol sanatı. Onların ki bu teatral futbol. Sanattan fut, anladıkları yok, neydi bu. Fut, pardon futbol drama. Hah, Aynen, büyük rezalet. Teatral tabii. futbolu e, sahneye, ya da yeşil sahaya koyuyorlar onlar. E, Latin Amerika'dan şimdi bu Portekiz... E, <gülüyor> hat, Uruguay sertlik açısından ve e, yine belli çamur açısından... Bir ...Latin Amerika'da Hı -hı. hakikaten e, Akdeniz'de olduğu gibi... İspanya, Fransa'yı nispeten bir kenara koyuyorum ama e, Akdeniz'de, Güney'de, Afrikalılarda e, hakikaten böyle bir e, yani insanın içini acıtan, canını sıkan izlediğinizden, Allah kahretsin derizden bir sürü e, hadiseye tanık oldu. Kuzeyler, Orta Arapalılar, e, Kuzey Arapalılar nispeten ona nadir. çok nadir oluyor ama onları da konuşacağız. E, mesela Müller gibi bir istisnada var yani Bayan Münih'in e, Forvet'i. Hiç al da mı yoksa var mı bir gelenekte bir şeyler bilmiyorum ama Müller hiç o yani Akdeniz'i gibi. Gerek de yok zaten ne yaparsa yapsın. Yapıyor Maçın sonunda Almanlar kazanıyor. Gerek yok yani. <gülüyor> Norveçli futbolcu var Morten Gamst Pedersen. Yine bu listelerin başında yer alıyor baktığında. Bir pozisyon var hani oyuncu, rakip oyuncu değmiyor bile. Aralarında bir insanlık boşluk var. Ceza sahası içine girince herhalde böyle bir ...Blackburn Rovers'da oynarken... ...otomatik olarak kendini yere atası geliyor. Ama tabii hakem penaltıyı vermiyor yani. Vermiyor ha. Güzel, tabii. güzel. Zaten iş, işin öyle sonuç, sonuç... ...parmağı kopardın herhalde şu anda. Kopardım. Evet. <gülüyor> o sesle bir <gülüyor> perküsyon şeyine... ...geçmiş olduk. Ee, bir tane örnek var Ekvator Ligi'nden. Konuşacağız, devam edeceğiz ama... ...böyle arada örnekler de sıkıştıralım. Ee, Barcelona Sporting Club'da... E, ...forma giyen kalecisi... Maximo Banguera... ...bir pozisyondan sonra hakemin kırmızı... ...kart vereceğini anlayınca... ...uzun süre ölü taklidi yapmış. O şey değil miydi? Ayı görünce ölü taklidi yapıyordun. Seni yemesin diye. Bir nevi. <gülüyor> Ama işte... E, ...düşünsene yani şimdi... ...sahada ölen futbolcuları falan düşünüyorsun. E, adam onu şey yapıyor. Yani nasıl bir ruh hali... O, o ...ayağa kalktıktan sonra ne yapacaksın? Nasıl milletin suratını... ...ya korkunç bir şey. Yani bu kazanmak... veya kaybetmemek... ...yani bu golü yememek için... Şimdi ...kazanmak için şu yapılanlar... Yani Camus'a yine referans verelim futboldan ahlak adına bir şeyler öğrendiğimiz gibi ahlaksızlık adına da çok ciddi şeyler hele endüstriyel futbolda hakikaten çok ciddi şeyler öğren öğreniyoruz diyelim ve bir e, müzik arası verelim. Hadi verelim uzunca bir kitap okuyunca arada. Evet evet çok kelam geçti arada bizimle beraber Eduardo Galeano'nun da ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamam bir Country Blues dinleyeceğiz. Joey ve Rory'nin bir parçası Cheater Cheater Cheater Cheater Where'd you meet her Down at Ernie's bar? Did she smile Say how cute your dimples are Did she use that line, your place or mine While you danced with her real slow Tell me cheater, cheater Where'd you meet that no good white trash hoe Liar, liar, did you buy her whiskey all night long? Did you hide your ring in the pocket of your jeans Or did you just keep it on? Indeed was done. Take your sorry button load up all your stuff and get the hell out of my house. But I just wish you'd tell me this one thing before you go. Cheater, cheater, where'd you? Libredoiz 94.9, czyli radio da. Futboldaki, futbol sąsiedzi, 3 kiełdki, sztukę karydki, my mówimy. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, Yani bu resmen özel bir planlamandı tabii, galiba. Tabii tabii kesinlikle. Neyse sen anons ettiğin için. En büyük üç kağıtçı, üç kağıtçı oyuncular da Ruhr bölgesinden çıkıyor. Havza. <gülüyor> <gülüyor> oradan, bence oradan kimse çıkmasa <gülüyor> Yakın zamanda bir Sergio Ramos'un bir hareketi var. Ee, Shakhtar Donetsk maçında. E, Şampiyonlar Ligi <gülüyor> grup maçında. Zaten sevmezdim e, Ramos'u. Böyle bir hareket yapınca nefis de bir e, sevmeme, sürdürülebilir sevmeme halime bir katkı vermiş oldu. Yani bunu e, dinleyenler için söyleyelim. Bunu izleyin. Şimdi bazı anlatacağımız hikayeler, bence Rivaldo'yu da hat, izleyin, hatırlayın. Hiç görmediysiniz. Tabii izlememiş izleyin. olanlar olabilir 2002 Dünya Kapısı'na. Çünkü e, ne demişti? Futebol drama mı? Hı -hı. Yani bu, bunu canlı görmeniz lazım bazı pozisyonları. Hakeza mesela Soares'inde var böyle yetenekli baygılı yetenekli Bay Soares e, şeyleri ama mesela Ramos'un o hareketi o, öyle bir haket yaptı ki hakemi aldatmak için düşünün omuzunu sakatladı. Yani kendisini yere atma ama böyle bir e, artistik cimnastik hareketi de böyle yer minderinde sergilenen ancak görebileceğimiz hareketlerden birini yaptı ve omuzunu sakatladı. Yani hakikaten güzel bir sopa oldu e, Tanrı tarafından ikram edilen kendisine. ...yani nasıl bir aymazlık ki... ...nasıl atmışsa kendini ha, yere... Ya, yani, <gülüyor> ...bir de öyle yani. Hay, mesela şey e, bazen ben o zaman işte... E, ...çok maç izlediğim zamanlarda... ...Bülent, e, Kaptan Bülent... Galatasaraylı bir pozisyondan sonra... ...öyle bir yuvarlanırdı ki yerde... Yani ...mesela ona foal yapıldı... ...ben korkardım yani... Ulan acaba yuvarlanırken başına bir iş gelir mi diye... ...bir kere al, hızını aldı zaten... ...sağının dışına kadar gitti ama... ...yani oyun ona yapılan foalın, foal'ün... TSK'ı belli ama ondan sonra yaptığı post hakiketin ondan daha şiddetli yani kendi kendine hareket etmesi, yerde yani böyle varmaz. yapan çok futbolcu var. Ben Bülent demişken bir pozisyonu hatırlıyorum. ya yani koşarken rakip oyuncuyla beraber kendi kendine ya bilerek takmıştı ya da kendi kendine takılmıştı. Sonra hakeme itiraz etmişti sarı kart yemişti rakipte. Rakip sarı kart yemiş. Tabi tabi. Güzel. Yani tarihte belki benim gördüğüm bir tane var öyle. Bilerek, isteyerek Bilen... aldatarak e, rakibe sarı kart göstertmesi. Ama var. sonunda hani düşürüldüğünde ya da kaptan da olduğu için takım oyuncusu kendi oyuncusu düşürüldüğünde çok böyle el sallamışlığı var tabii. Bir de şey biliyorsun onunla ilgili e, Fatih'in güzel bir lof vardı. Bir e, milli takım maçı da olabilir. Galatasaray şu anda emin değilim. Ama muhtemelen milli takım maçıydı çünkü çok enteresan bir dil konuşan, şu ülkenin ismini unuttum bir hakem verilmişti maça. Dolayısıyla ...kimsenin şeyi yoktu... ...Anders Frisk miydi galiba ben de öyle hatırlıyorum... ...sen buyur devam et... <gülüyor> ...çünkü şey... ...kaptan nasıl hakemle şey yapacak falan... ...bu dilde hiçbir oyuncu da bilmiyor... ...o takımda diye... Sanki İngilizce bilmiyormuş gibi hakemler ama neyse şey güzeldi. Bizde Bülent var canım o her dili konuşur diye. Çünkü önemli olan hakemlerle konuşması. Yani ben yani sanki yani 9-10 dil biliyor bir performansla hakemle tartışırdı ya. Yani, e, uluslararası maçlardı giderdi böyle ama hakem bakardı gayıp kayıp Muhtemelen o Türkçe konuşuyordu o İngilizce konuşuyordu, cevap veriyordu. Yani. Ama her, her hakemle konuşurdu hangi ülkeden olursa olsun. Burada bir şeye değinmek isterim. Alpay'dan bahsettik, Bülent'ten de bahsettik. Bunlar hani efsane, iki sudofer milli takımın. Şimdi de profesyonel futbolcular derneğini kurdular. Futbolcuların haklarını savunmak konusunda güzel. E eyleme geçtiler. Onu parantez da... içinde söylemek lazım. Güzel işler de yapıyorlar bu arada. Tamam canım, yani güzel hak ettiği. Ya. Yani Bugün hani evet. e o tesadüflü yani savunmacının tekrar başka bir alanda savunmaya geçmiş olmasına Hayır, bir de bir şey hakemle istedim. yaptığı o, e, orada... agresif ve tutkulu tartışmaları futbolcu hakları için yaparsa burada çok ciddi ilerleme sağlayabilir futbolcu hakları. Çünkü Bülent'ten bahsediyoruz başka birisinden değil. Takip ediyorum internet üzerinden. Bülent korkmaz böyle tabii tabii. Biz de sanki böyle şey dönemimizin şey adamla gibi Bülent Bülent, Bülent, Bülent gibi konuşuyoruz. Evet gelelim e tabii ya şeyden Rivaldo'dan bahsettik çok işimize gelmiyor. Gelmiş geçmiş en büyük cheat ...en büyük aldatma hikayesinden... ...çünkü ona biz yıllarca... ...hep bir mana da yükleyip durduk... ...ama kabul edelim... ...tüm zamanların gelmiş geçmiş en büyük... ...aldatma hareketlerinden biri de... ...86 Dünya Kupasında ...Arjantin-İngiltere maçında... ...Maradona'nın Shilton'u aşırarak... ...eliyle kısa boyuyla... ...Shilton'u aşırarak eliyle attığı gol... ...birinci gol... ...ikinci golle durumu biraz kapatır gibi oldu ama... ...tabi İngilizler asla unutmadı o birinci golü... Ee, İlk başta Tanrı'nın eli demişti. Yıllarca Tanrı'nın eli diye geçti. Sonra ne Tanrısı düpedüz benim elimdi diye e, yaptı abi Ama o dönemde işte ne bileyim Falkland Savaşı, Las Malvinas Savaşı sonrası, Arjantin e, gibi çok güzel bir takım var. Maradona gibi e, çok acayip bir adam var. Sürekli tabii Şino tarafını hep kapayıp durduk. Ama gelmiş geçmiş en büyük üç katlardan biridir. Yıllar sonra da hatta bu yıl kısa bir zaman önce Maradona o eli görmeyen hakemle Tunuslu Ali Benakurla buluştu, öpüştü, muhabbet etti. O zaman teşekkür Hakka, etti belki de. <gülüyor> Hakan Yüsal'dan da şey bekliyoruz. Ee, Japon hakemdi değil mi o? Ee, i̇kinci seyirciden Ronaldo'nun pozisyonu Hakanı yok, attı yok, atan ama. Hakanı atam Evet. İşte için tamam bir tanesi görmedi, bir tanesi Hı -hı. attı. Yani şimdi Rivaldo ile hakemin buluşmasını beklemeyelim. En azından Hakan Ünsal'ın hakemle buluşmasını öpüşüp koktansınlar. Bence işte Rivaldo'nun yani. hakemle buluşması lazım. Ne yapacaklar? aldatmacayı yapan Maradon ha, hakemle buluşuyorsa Rivaldo da hakemle buluşacak. E Hakan da iyi iki attın diyecek. yani. En azından Hakan da <gülüyor> yancı olsun. Bir muhabbete katılsın. <gülüyor> Adalet görelim. Ne olursa olsun bir yani geç de olsa itiraf iyidir en azından. Ne yaptığını bilmesi insanın bir yerde önemli. E, tabii bunun üzerine hatta bu Soros e, State hikayesi vardı ya. Tabii konumuz başka ama e, özür dileyen devletler hı yani hı. veya Reconciliation Councils yani insanın yaptıkları suçları itiraf edenler. Yani kendisiyle ve kamusu alanla hesaplaşanlar ve bunu, bunu yaptıkları için ceza almayanlar e, alınmamı durumu da var. Dolayısıyla evet itiraf önemli bir şey. Yeni nesiller için yeni futbol ahlakı için önemli olmasını temenni edeceğimiz şeyler diyoruz ama bakıyoruz ki e, hala daha o sahtekarlık performansı devam ediyor. Yakın zamanda memleketten bir örnek verelim. Rize Spor Kasımpaşa maçında sadece o pozisyon değil belki ama temel olarak opozisyon üzerinden bir e, hakem e, futbol hayatını noktaladı. E, malum Kıvılcık kendini yere atmıştı. Yani bir taraftan da o hadiseler de yani kabul edilebilirdi. Tam orada gol atıyorsun, maç bir bir bitiyor ama maçtan sonra bir şey yapılması lazım ve çok ciddi caydırıcı cezalar verilmesi lazım ve verilmiyor. Yani televizyondan izleyerek bunların cezaya çaktırılması lazım. Daha önce işte ağız okumadır ya da başka ülkelerde e, pozisyonu tekrardan görüp ya da takımın itiraz etmesi nedeniyle işte cezalar indirildi, cezalar verildi. Ben yani Türkiye'de neden yapılmasın bunlar? Şey, Neğimiz doğru ki hikayesi yani federasyona tabii, bak tabii. yani federa böyle güzel bir federasyondan böyle şık hareketler beklemek, beklemek tabii, lazım tabi yani öyle o, Süleyman evet. Seba sezonu diye Aha. konuşmak varken ya da Hasan Doğan sezonu diye konuşuyorsan. O sezona verdiğin isme yakışır bir şekilde davranmak lazım. Bence Süleyman Seba'nın... Lazım, ...davrandırtmak lazım. Varisi yani itiraz etmeleri lazımdı. Nasıl Kesinlikle. bir futbol... Dediler aslında ya. Ben hatırlıyorum. Aa, ay çok iyi. Çünkü böyle nasıl bir futbol kültürüne, dünyasına... ...ve nasıl bir insandan yönettiği futbol alanına... ...Süleyman Seba'nın çünkü... ...yani diğer e, alandaki fasilitelerini karıştırmıyorum şu anda... ...ama ahlak erdem namus adına... Ve onun o dönemin Beşiktaş'ına kattı ve Beşiktaş'ın sadece Beşiktaşlar'da değil... ...bir sürü taraftarda da yarattığı o saygılı halin timsali bir adamı geliyorsun... ...belki de son dönemlerin en sefil dönemlerinden birini geçiren futbol kültürü açısından, oyunu açısından da aslında... E, ...ligin başına Sezo, e, Seba sezonu diye koyuyorsun. Aklalı gibi değildi. Neyse memleketine alışıyoruz. Bu arada başka isimlere de Ne diyeceksin sen Bilmiyorum. Gerrit Bale'ın da ismi baya geçiyor. Evet, ben lisede. de şaşırdım. Evet, ben de yani... Yani hızlısın, güçlüsün, niye kendini yere atıyorsun be evladım? Hani. Ben çok yani, tanık olmadan bu benim herhalde yani çok tanık olmamak. Şimdi hızlı olduğun için tabii düşebilirsin, öyle bir şey var ama yok tabii, yani baya liste almışlar. Cristiano Ronaldo ile birlikte. Ve şey, dörtlü kurmuşlar hatta. Ronaldo, Gerrit Bale, Thomas Müller ve Suarez. Yani şu anda... Güzel bir hücum gücü. <gülüyor> Hakikaten abi. Bu arada muazzam bir forbit attı ama büyük üç dörtlüsü olarak bir yerde bir liste gördüm. Neydi? Maskeli beşler gibi. Aynen. Bir tane daha ekleriz oraya. Beşleriz oraya. Yani şimdi hiç İngiliz yok diyecektim ama Bale İngiliz sayılabilir. Welsh. Bilmiyorum. Böyle dersen belki Bale alınabilir. <gülüyor> doğru doğru. Pardon geri aldım. E... Suarez'in en son Dünya Kupası'nda yaptığı var. Ben ısırmadım o benim dişime omuz attı <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> evet Suarez'in tabi bu tip alışırız. E, Suarez ama Liverpool'daki son dönemlerinde mesela şimdi Barcelona'da da ayakta kalma becerisini... ...yani yerde göstereceği sanattan ziyade, üç kağıttan ziyade ayakta kalma becerisine ayıracağı zamanı arttırmış gibi yani futbol dramadan çıkmış daha böyle futbol ahlak tarafına yatmış gibiydi ne bileyim bu benim ben e, Liverpool'da da bir iki videosunu ben rastladım kendi yere attı. Ay, ay Liverpool'daki son dönemlerini diyorum. Hı. Tabii ki canım Liverpool'daki yani sadece şey olsun. Açısından... Ivanovic'i ısırdı zaten ha. oradayken. Yani ciddi futbolcu. Suarez bütün bu şeyi dişlady'de toplamış aslında yani e, bütün o drama şeyini diş üzerinden öğretiyor. Şimdi bizim sahtekarlık Meselesine çok girmiyor aslında. Birazcık resmen şiddet. Futbol şiddet şeyine giriyor. Yani biraz işte Ramos'un yaptığı da ya da işte burada kitapta biraz evvel okuduğumuz gibi... ...yani gizlice yumruk atarak, vurarak rakibi sinirlendirip... ...rakip de bir anda patlayıp kırmızı kart görecek bir hareket yiyebilir. Aynen. Nitekim işte Hacı Tony Adams mücadelesi vardı. Tony bayağı bir itip kalkması vardı. Hacı de hakem bir şey yapmayınca yeter be deyip omzuna vurmuştu yani. E Materazzi, Zidane ki e, sadece faulle değil sözlü, sözlü şiddetle şiddet. e, maç boyunca küfür edip ve bizim hiç yani çünkü Matragazzi aslında oyun boyunca herkese yaptığı gaddarlıkların bir kısmını Zidane'a da yapıyordu ama hiç bilmediğimiz bir anda hiçbir şey yokken Zidane'ın e, dönüp e, göğsüne kafa atması ve uzun süredir konuşmaması sonradan bizim öğrendiğimizde maç boyunca e, Zidane'ın kendisine de değil Yani aile fertlerine, aile yakınlarına. Yakınlarına yönelik. Bizim camiamızda duymak istemediğimiz memlekette hani dendiği zaman o küfür etmeyecektin adam öldüğünde denecek hikayeler. Dolayısıyla evet bu oyuncuyu provoke etme. Sen güzel bir... Yani oyuncuyu provoke ederek onun kat görmesini sağlama. Yani bu da şimdi, bir tür aldatmacaya girer. Bir tür mü? Çok ciddi bir aldatmaca. Yani rakibin eksik kalması için bir şey yapıyorsun ya. Yani işte bu, bu endüstriyel futboldaki bu e, ve hepimizin de dahil olduğu bu sarmal aslında. Yani e, az önce de dedik. Yani taraftarlar da bunu istiyor. Yani kırmızı kart gördüğü zaman rakipten bir oyuncu bütün stadın sevinmesi ne demek? Yani sonuçta biz mahallede oynarken bir yani karşı takımdan bir oyuncunun oyundan çıkması genelde babasını çağırması vesile olurdu ama <gülüyor> neyse top onun değilse sorun yok diyorduk. <gülüyor> ama yani eksik kalması Gazoz liginde de biliyorsun rakibin bir oyuncusun gelememesi, trafikten sebep veya eksik çıkması. Ne yapıyoruz? Kendi e, kulübemizde fazla oyuncu varsa rakibe veriyoruz ve bu da birlik ve o şeyde rakip yani verdiğimiz oyuncu ve aldığımız oyuncu da baya ciddi bir şekilde oynama. Evet. temel mesele şu, bu oyun eşit. Takımlarla oynanır. eşitlerken sayısal anlamda en azından. E tabii ki güç olarak olmayabilir. Ama yani onu bilirsin. 11-11 oynuyorum. Güç anlamında söylemiyorum. Ve endüstriyel futbol yani en temel ahlaki mesele Oyunun kuralına müdahale edecek bir yani adını da açık koyuyorum. Alçaklık yapılıyor. Ve bunu yapan oyuncular bazen çok e, etkili. E, i̇şte milli takımda da yaptık üzerine. Şimdi Materazi diye bir adam da insanın yani, ulusal takıma seçerken seçme kriterlerinin ...en annemden beni harcamış oluyorsunuz ama da ahlaklı bir futbolcu olmak. Yani kendi hani adamın gol diyor ahlakı vardı ya şeydi, maddede. Yani Matarazzi o tip bir durumda çekip birisi yani ya, hani baba ne yapıyorsun falan böyle ...ya ne bileyim hocanın artık mevzuyu şey yapıp ama hepsi içinde işin. Yani ...Zida'nın oyundan atılması sonucu bir dünya kupası. Ama bu dünya Kesinlikle. kupası bir taraftan tam <gülüyor> istatistiklerde İtalya arttı diye gözüküyor ama neredeyse o Dünya Kupası ve o maçın en önemli anı hekilde yapılıyor zaten o olarak kaldı ve aslında orada bir şiddet uyguladı Zidane Materazzi'ye. ama neredeyse dünyanın birçok yerinde e, herkes Zidan'ı ikonik bir an olarak ve Zidana hak, hak veren de az sayıda e, insan yoktu tabii z, z, sonra zaten Matogazzi'nin bir zaten kendi takım arkadaşlarına milli takımda arkadaşlarına İtalya liginde Neler yaptığı videolar da yayınlandı. Yani bayağı bir şey, savaş suçları mahkemesine gidecek potansiyel barındıran bir adammış Matagazide. Neyse, e, şey, <gülüyor> bu işin ahlaki boyutu, yani ben televizyonda izlerken e, ve yani kendi kendime kahk oluyordum. Kim yaparsa yapsın yani. Kesinlikle. Tuttuğum yani. takımlarda da olsa çünkü müthiş ahlaksız bir şey, bir de karşı empatik oluyorsun Düşünebiliyorsun. Gözün önünde oluyor. Hiçbir şey yapmadın. Biliyorsun. Yani Hakemde hani oda en büyük şey ...hakemle konuşulmaz. İtiraz ediyoruz ama. Hiçbir şey yapmadın. Yüzdürüz haklısın. Ve delir bir insan. Hepimiz de işte Kuzey Avrupalı değiliz ki. Yani Akdenizli için düşünsene. Kuzey Avrupalılar adam kırmızı kart. Mesela Aykut Kocaman çok güzel bir şey anlatmıştı. Şu tümfla. O zaman Galatasaray'ın e, meşhur upuzun boylu. Hatta Verder Bremen maçında. Bıyıklı. Bıyıklı. E, evet o dönemde Avrupalılar da bıyık e, bırakıyordu. Türkiye'lilerde de var tabii bıyık bırakan. Bir maçta e, Fenerbahçe Galatasaray maçı e, Bir pozisyon oluyor ve şu sürekli şey markaj yapıyor. Ee, Aykut bozumana. Bu arada şu tump da e, Türkiye'de 6-7 şekilde söylenmiş nadir futbolculardan biriydi. Şu tump, şu tump, şu şu diye şeyin arası. özellikle Orhan Ayhan delirdi mesela yani hangi formatta söylesem diye. Neyse pozisyon oluyor. Aykut bir kere düşmüş bulundum diyor ve yaydı diyor. Hakan ben düdük çaldı geldi İşte şu bir sayı kartı mı bak. Ne? Ee, şey çıkardı. Şu da dev gibi adam diyor. Başımda dikiliyor diyor şimdi böyle. Ben artık biraz işte utançtan kalkarım. çünkü kartı gördü. Kırmızı kart. Ama şu bekliyor. Herhalde şey bir kaldıracak beni kolumdan. Bir tokat açacak bana. Ola, ayıp değil mi? Koskoca adamsız şeyde. Öyle şey yapıyor. Hakikaten bahsediyoruz ama ya, hakikaten düştüm kaldım. O sırada acıdı. Ama ya pozisyon kartlık değil. Foyl olabilir ama kartlık değil. Asla değil diyor. Ve kaldırdı beni biraz kalktım o sırada elimi sıktı müthiş bir mütevaziktir hakimin elini sıktı çıktı bütün maç boyunca utancımdan öldüm diyor yani e, bu arada ştunfa işte, bak şimdi pozisyonu biliyorsun Hak, haksız yere kart görüyorsun. ve hakimin de elini sıkıyorsun seni o pozisyona e, dahil olma nedeni olan oyuncunun elini sıkıyorsun ve çıkıyorsun yani alt üstü bir oyun herkes hata yapabilir herkes şey yapabilir yani bu Hata, bu hata oluyor belki. Hı hı. Ama bunu bir performans biçimine getirmek. Bu da bir şekilde protesto yöntemi olabilir yani bravo kendini iyi yere attın sen de kendini iyi. Kesinlikle ama Akdeniz'i bir protesto biçimi değil. Orada e, işte... Akdeniz'de protesto biçimi hakem kötü karar verince alkışlarsın böyle. Aferin aferin bravo bravo. Gene denip... yani veya şey e, dibine kadar gelip böyle balga çağra falan hakem duru böyle <gülüyor> dua gibi. Şimdi aslında bir müzik arası benim bir yaşta onunla bu ritüel biçimlerini hani en iyi e, üç kağıtın hangi alanlarda yapıldığı e, ve bu hareket yapıldığı zaman vücudun hangi alanlarının daha çok organize olduğu e, futbol maçlarını yeni aç açacak olanlar için önerilerimiz olacak e, özellikle pozisyon esasında ikili pozisyon esasında bel altı bir hareket oluyorsa Oyuncunun darbe yediği ve tuttuğu alanlara bakın. Çünkü o kadar da acemice yapıyorlar. Yani dize yiyor, bileği tutuyor, ayağı yiyor. Mesela ayak tarafına yenen her şeyde e, tekmelik tutuluyor mesela temel olarak. Çünkü çok rahattık. Yüz... Yani çok ciddi değilse, mimiyi tam yapamıyorsa... Biz de burada yapmış, aldatmaya değil? yönelik hareketlerde ipuçları veriyormuşuz de, gibi olduk. <gülüyor> iz, <izleyici> için. <gülüyor> Atacaksanız kendinizi nasıl yere atacaksınız az sonra? Yani biz de profesyonel <gülüyor> futbolcular dinliyor ya. Yani Oturdular bir bütün profesyonel derneği bizi dinliyor. Pozisyonel ya da kimin at... aldattığını nasıl anlarsınız diyerek biz onlara söyleyelim. Neyse müzik arası verelim ondan sonra gireceğiz <gülüyor> Tamam Eric Clapton dinleyeceğiz. Before you Kiss me. 94.9 açık radyoda Libero devam ediyor hareketli hattından. Dinledik Before You Kiss Me ne diyor şair dizelerinde sen bana bakacağına beni suçlayacağına önce kendine dön bir bak. Veya artistik yapmak kralını göürsün. Yerde memleket sokaklarında çekebiliriz <gülüyor> kelamı. Ne e, senin dediğin ölçüde futbolculara tiyoga vermek gibi hareket ama ben aslında izleyicilere tiyoga vermek <gülüyor> açısından büyük e, numaraların üç kağıdın yapılma estetiğini Ne dahi bir şeyler söyleyeyim ki insanla izlerken belli bir bilgileri olsun. Mesela şu yüzü tutma. iki elle yüzü kapama. Bence bunların bir kısmında adam içeride gülüyor falan geldi yani. Çünkü Güleni var. D David Lewis. Ha evet. Köşe gönderinin orada düşüyor yere. Evet orada. Ellerini tutuyor ya sonra kesin. aşağıya indiriyor elini ve güldüğünü görüyoruz. Evet. Rakibi Öz de faol alıyor takım aldığında. Özellikle adına boyun altındaki bölgelerden bir darbe gelmişse ve o darbe net neticesiyle bir yer kopmamışsa yüzü tutmak hiçbir anlamı yok. Bir yanda şunu da şey yapmak lazım. Yüzü tutmak bir acı... Yüzü kapamak, kapamak. Evet, bir acı refleksi olarak da... Ama yani bulunuyor şimdi, aslında yani bir yerine vurulduğunda hani tabii ki acıyan yerde tutarsın. E önemli olan çünkü şey hani direkt olarak üstüne bastırsın yanından tabii, tutarsın tabii. ama yani yüzünü kapamak için ya çok hafif bir şey olacak ki yüzünü kapayın yani sen e, yani yüzünü kaç kez kapadın ya top oynarken e, çok ciddi bir şey yediğin zaman hareket yediğin ben zaman. Topu çok ayağımda tutmayı sevmem tek bas oynarım o yüzden ikili yani, mücadelede darbe yemedin yani. Darbe yemedim hiç sakatlığım olmadı. Ben sezonu boyunca şey ben de artık çok top tutmuyorum ama çakıyorum bir iki tane şey sakatlık kendime şu anda da olduğu gibi. Neyse ben hala inatla yüzünü tabii, kapayan tabii. adamlara dikkat edin diyorum. Yani bunun büyük bir çoğunluğunda bir sıkıntı var. Yani karşı tarafa kart gö gösterecek şekilde. Yani yok yani yüzünü kapatamazsın. İki, i̇ki özellikle bu yüz yüze tartışırlar ya. Oradayken bir anda bir tanesinin lap diye sanki koşun yemiş gibi arka tarafa tepmesi. Genelde yana da değil arka. Çünkü orada bir kafayı hafif dokundurur mesela. Hemen kendini yere atar. Ha, hemen kendini yere atar adamlar Sanki vardı. kafasında elektrik falan veriyor. Aynen. Böyle, Şimdi gibi. orada tartışıyorsun ikili. Eşit ölçüde. Kimse kimseye vurmayacak bir belli. Bir horozlanma hali. Aynen dayak yemeyeceksin. O da net. Çünkü ortam belli. Yani kendini yere atınca zaten o tartışmada artık kim haklı kim haksız meselesinden çıkıyor. O yere yamulan haksızdır. Bir örneği işte... Hemen. Geçen sene Çaykur Rize Spor'da oynayan İrlandalı futbolcu Kyle Lafferty sanırım Rangers, Glasgow Rangers'ta oynarken Aberdeen'le oynanan bir maçta tam yan hakemin kenarında taç atışının yapılacağı bir zamanda o rakibiyle işte o kafa kafaya geliyorlar. Bir anda kendini yere atıyor. Hiç yani değer değmez kendini yere atıyor ve rakibi kırmızı kart görüyor. Aslında kural cool olarak şimdi bir temas e, oyunun... ...top oyunun dışındaydı özellikle... ...böyle bir şey gerektiriyor ama şimdi bu temasın... ...çapı ne ve niyetini... ...bunları da tabii çok dikkat etmek gerekiyor ...özellikle bu iki futbolcu tartışırken... ...böyle kafaları birleştirmişken... ...ne oldu hafif bir çekiyor... ...tekrar birleştirmeye kalktığında onu... ...kafa vuruşu olarak Bence organize ediyor. Burada hakemlere biraz da alıyorlar mı bilmiyorum ama... ...jest, mimik ve suçluluk... ...psikoloji üzerine de bir ders verilebilir... ...bir eğitim verilebilir... ...çünkü suçlu insan hakikaten yani onu nasıl tabii ki çok iyi tiyatrocu futbolcularımız da vardır belki ama hani onu anlayabiliyorsun insanın yüzünden gerçekten kendini yere attı mı atmadı mı ya da rakip kendini yere atan futbolcu evet. adam yüzünü e, kapıyor ama ne yapsın hakem direkt yüzünü kapıyor zaten Mimik ama tarzını, yere düşüşünden anlar aç mesela. Yüzün, aç, aç diye yani. böyle şey elini çekip falan Yani bir kafa atsa bile gerçekten kafa atsa burası bir kızarır belki yarılır belki bir şişer bir kırık bir, bir kızarıklık olur orada yani. Bir de e, ortasında hakem için değil belki ama televizyon izleyiciliği için nefis bir şans tabi. Oyuncu yere düştüğü zaman e, o oh, hengamede vücut tabi bir sürü şey salgılamış oluyor. E, Tekmeyi nereden yediği önemli değil tutuyor mesela. Yani Tekmeyi yediği yeri veya müdahale olduğu yeri veya olmadığı yeri görüyorsun ama tuttu ya diz şeyse zaten o ben buradayım bir de kalkınca topallama. Yani Topalıyor böyle ama onun hiç şeyle hiç alakası yok çünkü yardım edici bir özelliği yok spor hekimliği açısından da. Hani yürüyor ya o metrukson ama tık iki metrukson depak böyle hemen koşu onun atılan topta adam uçuyor. Yani öyle pozisyon et sonra böyle ayağını topallayarak yürüyenin bir kere öyle bir şey mümkün değil topalıyorsa topallar. O haketi yaparak da ayağını daybamış ayağın hiçbir faydası yok. Dolayısıyla onları da yemiyoruz. Eee ha, sahibi de atılan yabancı madde. Hı. Yabancı madde yakından geçtiği anda sanki şey bir sniper e, direkt kafaya e, nişan almış. Buymuş. Ya da işte Uçuş ceza sahası alana düşsün. Heh. Ya burada işte dediği gibi televizyondan artık izlenebilen bir oyun olduğu için bütün yalanlar ortaya çıkabiliyor. Yani Buna ek olarak televizyonlardan yayınlanan 8 tane veya 18 tane farklı açıdan yayınlanabilen futbol maçında hala başkalarını, birilerini e, aldatabileceğine inanan futbolcuların olması da zaten büyük bir vicdansızlık aslında. Yani esas vicdansızlık A belki de bir biraz. Vicdansızlığın... Hani, tamam hakemi aldattın, o vicdansızlık... o maçı kurtardın ama ondan sonra o senin e, işte geçmişinde kara olarak yer alıyor. Vicdansızlık zaten karakter ya o karakter yapışmış vaziyette. Yani o kamera sayısıyla alakası yok. Mes kamera sayısıyla için alakası şu. İşte herkes görebiliyor yani herkes... sadece stadyumdaki de bir. Aynen bu ahlaksızlık. Bu ahlaksızlık yani çünkü ahlaksızlık. şey e bir de yani bunu herkes izliyor senin ne yaptın orada. Mesela Ramos rezil oldu ama sırıt sırıt da pozluyor. Şimdi ahlaksızlık ve yalancılık da karakteri bazen öyle pişkinlik işte pişkin öyle bir yapışıyor ki bu onların artık parçası. Şimdi öyle bir taraftar tiporisi de var. Vay be takım için her türlü şeyi yapıyor. Bak takım için her türlü şey yapmak laydan bir de bu. Haksız olarak rakibi takımı için mesela kendini kesen var. Evet, Şili kalecisi. Evet, kitapta da bahsetmişti. hani ama o güzel bir Detaylı şey. olarak Heh. verelim. Hem de sahadan sahaya atılan yabancı madde sebebiyle de biraz kendini e, yere atıp hakemi aldatmaya yönelik yapıyor. O organize faaliyet gibiydi. O, o. Bayağı. De bayağı organize Onu bir, bir anlat, suç. evet. Hikaye şu, 1989'da 90 Dünya Kupası elemesi için oynanan bir grup maçında Brezilya ile Şili Marakana'da karşılaşıyor. 141 bin kişi var tribünlerde. Şili kazanırsa Dünya Kupası'na gidecek. Kaybederse Brezilya gidecek. Böylesine kritik bir maç. 1-0 mağlup durumda. Artık hani yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. Maç gidiyor diye gözükülüyor. Ve işte sahada ve sahaya atılan bir yabancı madde sonrasında kaleci Robert Rojas kendini yere atıyor. Şili kalecisi. Şilili kaleci. Şili kaleci kendini yere attıktan sonra işte Şili takımı işte kendini Kaptan takımı sahadan çekiyor. Bu şartlarda futbol oynayamayız diyor. İşte Brez... Niyet şu Brezilyalıları suçlayacaklar. Tribünlerin yaptığı hamleden dolayı hükmen galip gelip Dünya Kupası'na gidecekler. Böylesine büyük bir organize bir plan hakikaten. Ee, sonrasında işte bakıyorlar Rojas'ın eli kanıyor, kafası kanıyor vesaire. Takım teknik direktörü hep beraber sahadan çekiliyorlar. 67. dakikada maç bitiyor. Sonrasında ortaya çıkıyor ki Rojas maç öncesinde... Eldivenin içine bir tane jilet koymuş. Böyle bir pozisyon anı olsa da kendimi kessem ve anlamı kessem diye beklemiş. O pozisyonu... ne ara kesmiş ya? Ya bir eline çarpmıştı kesmiş. Aa, elini yani. şöyle çıkartıp Tabii diyor. tabii kesmiş kendisini. Ondan sonrasında da bunlar tabii ortaya çıkıyor yine televizyondan yayınlanabilen bir e, dönemde oynandığı için maç. Hem de bunların desteğiyle beraber ortaya çıkmasından sonra da rohası futboldan men ediyorlar. Ömür boyu men. Ömür boyu. Sonra teknik direktör olarak çalışmaya devam ediyor tabii ama futbolculuğunu burada bitirmiş oluyor. Takım kaptanına da takımı sağdan çektiği için yalan bir olaydan dolayı beş yıl ceza veriyorlar. Futboldan men ediliyor. Aynı şekilde teknik direktör ve takımın doktoru da Rojas'ın aldığı ceza gibi futboldan men alıyor. Peki bunu yapan Şili Futbol Federasyonu mu yoksa FIFA. Yok? FIFA. Bir FIFA organizasyonu çünkü bu. Evet. O sırada... ...aldatmacının en büyüğü belki de... ...yani sahanın içine... ...kesici bir madde sokup... Evet. ...kendini yaralıyor. Veya yani hükmen kazanmak için yapıyor bunu. Takım doktoru bakmıyor o pozisyonda? Bunu jilet tak... yarası olduğu da alenen ortada oluyor tabii. İşte o da yalan söylemiş oluyor bu durumda. Şimdi özellikle isimler vermedik tabii. Biz öyle veya böyle bu toprakta ...en fazla izlenen maçlar... Maalesef ki hala memleket maçları. Çünkü e, altını çizelim. Şu anda hakikaten güzel futbol. Birazcık edine sınırlığının dışında vuku buluyor. Ama e, işte kaç yaşından beri futbolu izliyoruz. Ve hep aklımıza takılan... ...hani e, jargonda emek hırsızı diye bahsi geçen. Ama e, memleket e, yeşil sahalarında çok fazla hem futboluyla hem de futbol dışı bu uçma da, diving mi, e, hı hı. diyorlar dalma dalma yani şeye zemine dalma rakibi de değil zemine uçuş sahneleri yapan e, is, futbolcular da bak herkes de bak ...tüm takımlarda biz çok fazla isim vermedik... ...vermeyelim de önemli değil ama... ...insanın kafasından bir, bilen bir biliyor, zaten. Bilen biliyor. Ee, Sen Bal bir örnek vermiştin... ...Dalma'ya dair... E, ...Andy Carroll evet... Yani ...çok güzel bir Newcastle maçında pozisyonda... ...kaleciyi geçiyor... ...penaltı noktasının önünde tamam sağında solunda... ...bir iki defans oyuncusu var ama... ...kaleye vursa gol olabilecek bir pozisyon... ...sonra kendini yere atmayı tercih ediyor... ...hakem penaltıyı veriyor... ...penaltıyı kullanıyor ve golü atamıyor... İlahi adalet. Böyle güzel hareketler de var. Ee, endik, evet. e, o zaman Liverpool'un forveti Endic Eril değil mi? Tabii tabii. Ama e, yine aynı takımın güzel bir forveti olan Fowler, haksız bir penaltıda hakeme doğru koşan rakip oyuncularından bir de önde ki rakip oyuncuları da şaşırıyor. Bunu bana anlatan da o maçı türbününü izleyen bir Liverpool taraftarı ve e, hakem ona penaltıyı vermiş oluyor. Kendi kullanıyor ve e, kalecinin üstüne vuruyor. Yani e, biz böyle hareketle alkışlıyoruz. Alkışlamaya devam edeceğiz tabii. Evet, Ama bir bu... dönem Joga Bonito diye bir e, oluşum vardı. Bir Hı. kurumun yaptığı. Orada da bir manifestoda şey yazıyordu. Dalmak Deniz'de olur. Güzel. Very good. E, bu haftalık o zaman bu kadar. E, destekçimiz e, Selçuk ve Güldal Özgü'yle e, çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Selahattin'e Selahattin teşekkür ediyoruz. Evet. E, ellerine sağlık. E, artık e, herkese o zaman iyi pazarlar. İyi pazarlar.